Kafe sürekli atar Üstüme geliyordu valla panik atar Bu hayat bir paranaya Tutun ama cehenneme geri bırak Bu yaşamla hayalama Beklerim ölümü evimin önü durak. bak alışmak kolay ama Şeytanın elini tuttun mu? Ha! sürekli atar Üstüme geliyordu valla panik atar Bu hayat bir para Tutun ama yana cehenneme geri Bırak bu yaşamla hayalama Beklerim ölümü evimin önü son durak. bak alışmak kolay ama Şeytanın elini tuttun mu? Bırakamazsın omzunda yük ama taşıyamazsın Bu boktan dünya Alışamazsın açamasın ayak sürteler bir, bir günler acı da meğer adımda hayıra bas. Ben Ayıramazdım doğru yanlışı birbirinden. Ha, sürekli o it tak ama gidiyordum Bildiğimden gibi tak. Penifen yap yanılışım da penifen yapan doğru olur. Ya gördükçe kör eli yolusun bütün duyguların. Hayatta dahil ne varsa hepsi masal inan duduklarının İyilik eklemen hemen her zaman sorma hiç bulduklarımı İstim kaca bir hiç Hiçliğin içinde yer örtümü istedim O girdiğim insanı yaşamak vakıttık önce olmalı bir kimliğin Ateşte yanacak benliğin Çıkarsan yanlış bildiğin Ait olduğun yer sonsuzluk bu dünya fırakmanı gibi filmin Yaşamın Yaşanmaya vaktim yok oh, Ölmeyi beklemek için Yaşanmadan Ooh, ooh. Yeah, Aslalandı ve bozuldu biz ekolojim Bunu fark edemez herhangi bir şimdi Bana cehennemin evi bile soğuk gelir Ama bunun delili benim deliliğim değil Kendimle dövüştüm fatkılapta Shaolin <gülüyor> o aşın karşısında Paranoya kodumlu paradoks Kalkmadım ölüm ve yaşamın arasında Bir <gülüyor> insan çocukları <gülüyor> mikrofonda Şiştanın eli duruyor havada Ve ben sadece benim için özürlü tedavi <gülüyor> Ve benim'in hiç Sen dahil dediklerinizi takmak Kafama hep ben alıyorum benim bu şeylerle durdurma. Herhangi bir bilirim o aşiyaya ve uzaklara. Sura bakma. Dururma. Kaçabilir ama sonuna kadar saklanamaz. Deyler gördüm ve bildiğin gibi onları köle değilim, yok kimliğim. Değil Beni farkındayım bu aralar kendinde değilim. Ben en çok denilen şüpheliyim değil beklediğim ya da istediğim gibi hiçbir şey mikrofona hiç bir şey. Ne diyorsun? Bu anlatmam boşuna. Zaten eminim istemedim. Vaktim yok, bu, Yaşamaya vaktim yok Ölmeyi beklemek için Yaşamadan da ölmek bu Görmeyi istemez için Yaşamaya vaktim yok Ölmeyi beklemek için Yaşamadan ölmek bu Görmeyi istemez için Yaşamadan ölmek bu